Şimdi Allah'ın veli kullarının normal sebepler üstü bazı halleri olur. Biz bunlara ne deriz? Keramet deriz değil mi? Mesela bazı vakalarda Ali denk gelmişliğimiz vardır belki. Bir veli keramet ile ve Allah'ın bildirmesiyle başlarına gelecek olan olumsuz bir hadiseyi hisseder. Doğru mudur? Veyahut yine Allah'ın bildirmesiyle geleceğe bakan manalı bir cümle kurar ve kurduğu cümle tam o zamana değen yerde belki aylar sonra belki yıllar sonra tam ortaya çıkmıştır. Değil mi? Mesela Mevlana Hazretlerinin bir cümlesi vardı. Hani yumurtanın sarısı gibi güneşin Enerjisi içinde saklı falan diyor. Şimdi onu yorumlayanlar atom bombasının işareti olarak söylüyor. Ya da böyle başlarına bir hal gelecek olur değil mi? Ey evlat o yoldan gitme falan. Ne oldu şey efendi falan. Orada at teper. Değil mi? Falan. Velilerin Allah'ın bildirmesiyle böyle keramet vari değil mi? Halleri vardır. Ve bu keramet halleri bazen yine tekrar edeyim. Allah'ın bildirmesiyle gaybi bir mesele onlara evvelden malum olur. Mesela Üstad'ın Risale-i Nur'da söylediği fitne fücurlarla ilgili bir cümlesi var. Ben hissetmiştim fakat çare yoktu diyor. Şimdi mesela nasıl hissediyor ama çare bulamıyor? Demek Allah'ın bildirmesiyle değil mi? Evvelden bildirmiş. Şimdi mertebe olarak, Allah'a yakınlık olarak, akrebi ilahi olarak, kurbiyet olarak... Allah'ın sahabeleri mi ona daha yakındır yoksa veli kulları mı? Sahabeleri. Peki bu sahabeler içerisinde de böyle bir zümreyi sınıflandıracak olursak Çağrı Yârı Güzin Efendilerimiz değil mi? Yani Hulefayı Raşidin. Yani 4 halife. Baktığında o sahabelerin de birçoğunun üstüne çıkıyor. Doğru mudur? Yani baktığında sahabeler veli kulların çok önündedir. Hulefayı Raşidin onların da önündedir. Değil mi bu maraton yolculuğunda? Peki Allah veli kullarına bazı gaybî meseleleri bildirmişse? Normal bir düz mantıkla, aristo mantığı diyorlar ona? Bir aristo mantığıyla düz mantıkla baktığımızda sahabelere hatta hatta Hulefa-i Raşidine hayli hayli bildirmesi lazım. Ama gel gör ki Hulefa-i Raşidin içerisinde Hz. Ebu Bekir'den sonra diğer üçü de şehit olmuş. İnsanın aklına şöyle bir soru takılıyor. Yahu bunlar Allah'ın sevdiği kulları. Nasıl olur da öldürülecekleri haberini daha önceden almamışlar? Düz mantık gittik. Velilerde, evliyalarda birçok bahis evvelden bildirilmişken nasıl olur da Allah'ın bu kadar sevdiği kulları? Ayette geçiyor değil mi? Allah onlardan razıdır, onlar Allah'tan razıdır diye değil mi? yine suresine geçiyor değil mi? Bir surenin içerisinde ayet olarak bile geçiyor ama gel gör ki Şehit edilişlerini daha önceden hissetmemişler. Belki farkına varmamışlar. Nasıl oluyor diye insanın aklına böyle bir sual geliyor. Üstad Hazretleri de bu suali cevaplamış. Bir okumaya başlayalım mı? Bismihi Subhanehu. Aziz kardeşim senin birinci sualin ki sahabeler nazar velayetle... Şimdi sahabelerin de velilikte bir mertebesi var. Birazdan o mertebeye geleceğim. Sahabeler nazar velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Şimdi müfsit, bu kelimenin üzerinden bir başlayalım konuya. Müfsit kim oluyor burada? Sahabeleri şehit edenler değil mi abi? O Çağrı güzün efendilerimizden üç tanesi şehit edildi. Soru bununla başlıyor. Nasıl olur da yeryüzünde bu fesat çıkaran insanları daha önceden keşfedemediler diye soru başlamış. Şimdi fesat, fesat eylemin adı müfsit ise yapan kişi. Şimdi fesat ne demek? Daha önceden doğru olan ve doğru bir şekilde çalışan bir sistemin bozulmasına fesat denir. Fesat. Yeryüzünde fesat çıkaranlar, bozgunculuk çıkaranlar değil mi? bu manaya geliyor. Şimdi müfsit adamlarda yani fesat çıkaran insanlarda buradaki fesat çıkaranı şimdi biraz oyun kurucuları olarak düşünelim. En temel özellik yani bunu kesinlikle anlamamız lazım. Bir müfsit ben müfsidim demez sureti haktan görünür. Çok önemli. Şimdi fesat çıkaran adama bir insan bir bakışta anlar mı? Anlayamaz. Onlarda bir hicak var. Vardır. neyin hicabı? Bir Müslüman hicabı giymişlerdir değil mi? Yani zahir hale baktığında onlar sureti haktan görünür. Belki en güzel, en tatlı en leziz Müslüman onlar görünür öyle değil mi? Ama gel gör İslam'ın bir parça daha büyümeye başladığı zamanlarda dahi sadece Uhud'a giderken üçte biri fesada uğramış bazı tefsirlere göre münafık diye bahsediyor direkt üçte birinden. Bunlar peygamber görmüş adamlar ama yolun ortasından geri dönebiliyorlar. Daha Uhud'da. Üçte biri bu hale gelebiliyor. Ve bunlar seni beni değil Sinan peygamber görmüş Adamlar. İş devam ettiğinde mekefetinden sonra birçok yerlere İslam ulaştıktan sonra Hazreti Ömer'in Safevi'nin eliyle nasıl zahmete ve bozguna uğramaya çalıştığını bir hayal etti. Onların hidayetine vesile oluyor koskoca bir İran'ın Hazreti Ömer'e düşmanlık etmek için adeta yarışıyordu. Şimdi o dönemlerde bile bunun oranları ve rakamları tahmin edilmez sayılardayken Sinan. Bir de şöyle bir fitne zamanını düşünün. Şöyle bir ahir zamanını düşünün. Yani burada bir içe fitne girmesi ve insanların fesada uğraması artık bizleri çok şaşırtmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Tam bu hallerde Allah'ın kaderine sığınmak. Değil mi? Bu bir dua şekli değil mi? Duaydan adam bilir ki birisi var değil mi? Yani ne oluyor? Allah'la aslında yakınlığını arttırıyor bu tür hadise ve olaylar. Ama fesadın temelinde yani oyunu kuranları kastediyorum. Sureti haktan görünme hadis sesi var. Öyle bir çatal dil vardır ki zehirlendiğini belki aylar belki yıllar sonra İslam adına hiç hareket edemediğini gördüğünde anlayabilir ancak. Şimdi birilerinin tuzağına düşmüş. Fesada uğrayacak. O kişilerde o insanları istediği doğrultuda sevk ediyor. Neyle? Çatal diliyle değil mi? Zehriyle. Ama nasıl gözüküyor Ömer? Sureti haktan çok çok güzel çok tatlı gözüküyor. O insanın iradesini ipoteklemeden güzel ahlaklı, adaleti ibadeti, insanlara temiz ve güzel davranmayı, şefkati, merhameti, insanlığın ne kadar önemli olduğunu, toplum ahlakını, ta hayvanlardan bitkilere kadar gösterilen hassasiyetin aslında Allah'a duyulan bir saygının çeşidi olduğunu öğretmesi gerekirken eline düşer düşmez haset ettiği bir güruha sürekli yönlendiriyor değil mi? Bak onlarda böyle bir kusur var. Bunlarda şöyle bir şey var diye cerbeze ile muhtelif zamandaki parçaları toplar ve bunlardan bir kopya kuruyor gibi kurar çocuğu. Öyle değil mi? Şimdi ne olmuş oldu bu yalan, bu yılan dilli adam? Sureti haktan görünse de aslında insanları ifsat eden birisi gibi oldu. İnsanlara burada düşen temel kaide nedir? Basiret sahibi olmak için hem çabalamak hem de Allah'a bol bol dua etmek demektir. Çünkü böyle zamanlarda perdenin ardını görebilecek basiret yani kalp gözü sende olmazsa aldanma ihtimali yüksek ve kavvedir. Şimdi bu fesat dediğimiz olay Hz. Ömer zamanında çok ilginç bir vaka ile gerçekleşiyor. Bu arada müfsitleri tehdit eden ve onları betimleyen Kur'an'da Takribi elli adet ayet bulunuyor. Hazreti Ömer bir gün mecliste sohbet yaparken içinizde fitne ile ilgili hadis bilen var mı diye sual eder. İlmin kapısı kim var? Evet. Hazreti Ali. Hazreti Ali kişi ahiret ilmiyle dünyayı kazanmaya çalışacak. Bu fitneye düçar olacaklar. Sadece böyle para gözüyle de bakmayın olur mu? Bunun makamı, mansıbı, hürmet görmesi, insanlar tarafından sevilmesi, abi şurada bir tanıdığım var diye bilme güdüsü. Yani geniş düşünelim. Hazreti Ömer ben ondan bahsetmedim başka bir fitne deyince onu kastetmiyor Emirhan Mümin'i. Hazreti Huzeyfe inceyi anlar. Ey Ömer senin o fitnelerle ne alakan var? Sen onları görmeyeceksin. Ama sen o fitnenin kapısısın der. İnsanlık tarihinde fitneler nasıl başlamış bakalım? Hazreti Ömer o kapı kırılacak mı diye sorar. Fitnenin kapısı kim? Hazreti Ömer. Yani şu tabiri hatırlar mısınız? Halit bin Velid ne diyordu? Endişelenmeyin. Ömer buradayken başınıza bir şey gelmez. Hazreti Ömer baştayken fitneler boy gösteremez. Niye kapısı çünkü. Onları engelleyici. Hazreti Ömer o kapı kırılacak mı diye sorunca Hazreti Huzeyfe daha önce Resulullah'tan duyduğu beyanlara dayanaraktan evet cevabını verir. Desene o kapı tekrar kapanmayacak der Hazreti Ömer. Kapının kırılması Hazreti Ömer'in şehit edilmesi manasındadır. Ve Hazreti Huzeyfe'ye Ömer şehit edileceğini biliyor muydu diye sorulunca evet biliyordu cevabını verir. Şimdi birinci cümle manidar oldu mu Muhammed abi? Oldu değil mi? Acaba o birinci cümleyi tekrar alabilir miyiz? Sahabeler nazar velayetle müfsitleri neden keşfedemediler? Şimdi oldu mu? Sahabeler onlarda bir velilik nazarı var ama bildiğimiz velilik tarzı değil. Birazdan gireceğiz. Üst seviyede bir velilik tarzı var. Madem böyle bir velilik tarzı var. Hazreti Ömer gibi bir sahabe şehit ediliyor. Ama o şehit edilmesini yani kendisini şehit eden müfsidi neden daha önceden keşfedememiş? Soru manidar oldu mu? Ta hülefa-i üçünün şehadetini netice verdi. Değil mi? Üçü şehadete eriyor. Ama onlar daha önceden müfsitleri tespit edebilme imkanı var mıydı yok muydu? Bunu soruyor soru sahibi. Devam. Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. Bazı veliler başına gelecek vakaları bilip bildirirken kule i onlardan daha büyükken nasıl olur da müfsitleri bilemez. Şimdi önce bir sahabe kelimesinden başlayalım. Sahabe kelimesi sohbet kelimesiyle aynı kökten geliyor. Şu geceleri yaptığımız Bizim müzakere dediğimiz, mütalaa dediğimiz şu sohbetler neden bu kadar önemli anlıyor musun? Sahabeleşmek için sohbet etmen ve sohbete gitmen şarttır. Bu sahabeleşmenin şartı bak. Demek bir insan sahabeleşmek istiyorsa ne demek bu? Onların bu asra bakan izdüşün bir hayatında ben yaşayabilir miyim? Böyle bir amaç edinmişse iman majizlerinin olduğu sohbetleri etmesi ve o sohbetlere gitmesi çok elzem. Zira sahabelerin hayatında şu çok fazla görünmüş. Bir sahabe bir sahabe kardeşinin elini tutup kardeşim gel imanımızı tazeleyelim, tecrit edelim çok demişler birbirine. Bu ne demek biliyor musun? İman sohbeti yapalım manasında. Çok fazla yaşanmış sahabeler arasında. Celaleddin Suyut'in'in sahabe tarifi geliyor. İmam Celaleddin Suyut'in. Efendimiz zamanında inanarak sohbetinde bulunma şerefine ermiş kişilerdir. Önemli kelime ne? İnanarak. Çünkü Ebu Cehil de görmüş ve sohbet etmiş ama inanmış mi? sahabe mi değil kilit kelime orada efendimiz Zamanında inanarak sohbetinde bulunma şerefine ermiş kişilerdir. Şimdi neden Celaleddin Suyuti'nin tarifini aldım? Onu da beyan edeyim. Celaleddin Suyuti İslam alemlerinin büyüklerindendir. Celaleddin Suyuti risale şöyle geçiyor. Uyanık iken çok defa peygamber sohbetine nail olan diye geçiyor. Uyanık iken. Önemli bir tasvir değil mi? Uyanık iken. Peki sual edeyim. Celaleddin Suyuti uyanık iken her saniye her salise peygamber sohbetine mazhar olsa en küçük sahabeye yetişebilir mi? Yetişemez. Sebebi şu. Şurada bir hemfikir olalım. Basitçe anlat Sahabeler Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda olduklarında efendimizin nübüvvet yani peygamberliği ile temas ediyorlar doğrudan. Ama efendimiz Aleyhisselam'ın dünyadan göçmesinden sonra bedenen diğer veli kullar artık efendimizin nübüvvetiyle değil velayet makamı ile görüşüyorlar. Çok önemli bir kavram. Yani efendimiz Aleyhisselam dünyadan göçmesiyle o nübüvvetle görüşme makamı kapanıyor. Yani ondan sonra artık sahabe olunamıyor. Celaletdin suyutu gibi defalarca uyanıkken de efendimiz Aleyhisselam görürsen gene de asla bir sahabe gibi bir paye elde edemiyoruz. Asla. Hani hep sual ederler ya, neden biz bir sahabeye benzeyemeyiz? Bir sebebi hikmeti tam budur. Sahabeler onun nübüvvet makamı ile görüşürken, ondan sonra gelen veli kullar, Celal-i gibi onun velayet makamı ile görüşür. Beyyine suresinde, Beyyine kanıt demek, 8. ayeti. Onların Rableri katındaki mükafatı, içinde temelli ve sonsuz kalacakları, içlerinden ırmaklar akan adın cennetleridir. Şimdi cümleye bak cümleye. Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Bu Rabbinden korkan kimseyedir. Sahabeler için bir beyan. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Sübhanallah. Bu nasıl bir şereftir yani? Nasıl bir şereftir? Sahabelere bakar mısın? Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Kulun Allah'tan razı olması kaderine tam iman ettiğinin göstergesidir aslında. Allah'tan razı olmak aşağı ne demek? Kadere tam iman etmek. Başa gelen her şeye eyvallah demek. Nasibe tam kanaat etmek. İnanın o kadar farklı bir şey ki. Şunları böyle mütalaa etmek, müzakere etmek, sohbet etmekle, evde açıp okumak arasındaki farkları ben anlatabilecek cümle bulamıyorum. Asla asla. Neden böyle şeyler var? Şimdi 5 tane kelimeye gireceğiz. Altıydı. O kelimenin bir tanesi fesat kelimesiydi. Halis fesat ne demekti? Fesat, işleyen bir bozmak. Evet. O doğru gidecekti. Sen onu bozdun. Müfsit ne demek? Onu bozan kişi. Peki müfsitler pis mi gözükür? Sureti haktan gözükür. Bir müfsit ben müfsidim demez? Sureti haktan gözükür. Daima sureti haktan gözükür. Çok aldatıcılar. Çok. Münafık özeti yani bunlar. Münafık tasviri. Burada müfsitten kasıt münafık. Başka bir şey aramayın yani. Anladın mı? Ayağın beyan münafıktan kastediyor üstad. Üstad gibi insanlığın imanını kurtarmaya çalışan, sosyolojik yaşantıya, toplum hayatına bu kadar katkıda bulunan inanılmaz bir hadise. Kalplerde kılıçsız devrim yapabilen, dünyayı alakadar eden meseleleri insanlara aklen ispat edip kabullendirirken Yanından geçtiği karıncayla ilgilenmeyi de ihmal etmeyen ve unutmayan bir insan. Kendi imanına koşmaya çalıştığı çocuklar tarafından taşlanıp onlara dua eden bir insan. Nasıl olur da insanlar tarafından korkulacak bir hale gelebilir? Müfsitler sayesinde. Hakiki güzelin kaderi budur. Yer yer zaman zaman o ufak taşlardan bir ikisi buraya da çarpıp bir iki nefes buraya da değiyor. Ve nasıl olduğunu idrak edebiliyoruz değil mi? Müminin niyetinde bozukluk olmaz ama amelinde olabilir değil mi? Buradaki kardeşler sizlerin her biri böyle güzel müminlersiniz. Ama bazen size kem ve kötü gözle bakıyorlar. Ben o bakanlara hayretimden bütün meseleyi ahirete bıraktığım çok oluyor. Bu kadar saf niyetle toplanmış, her insan gibi kusurları hataları amelde olabilen ama niyette olmayan böyle güzide güzel insanlara nasıl böyle çatal dilliler hücum ediyor diye soruyorum. Sonra kendi kendime cevabını veriyorum yine. Diyorum ki akrebin tabiatında Sokmak var yani. Şaşırmamak lazım. Yılanın tabiatında zehrini akıtmak var. Şaşırmamak lazım. Ama inşallah bizim tabiatımız Muhammedi olur. Değil mi? Silahlarımız onlarınkine benzemez. Konuyla çok elzem farkındaysanız. Çünkü soru da temelden orada geliyor. Koca sahabeler hem de Hulefa-i Raşidin. Üçü şehit olmuş. Velilerden çok üst mertebedeler. Nasıl olmuştu o müfsitleri anlayamamışlar. Soru çok güzel değil mi İrfan? Tertemiz soru. Şimdi birinci kelimeyi öğrendik. Fesattı bu kelime. İfsat, fesat, müfsit. Müfsitle ilgili unutmayacağımız şey bir müfsit, ben müfsitim ben demez, sureti aklından görgül. Bu yüzden sen hicamın altısını görecek, basirete sahip olmak zorundasın. Doğru mu? Şimdi gelelim, beşleme bir kelime gireceğiz. Beşleme. İlk kelimemiz insiba. İnsiba boyanmak demektir. Demek bir insan ne tür sohbetlere gitse onun ahlakıyla boyanır. Doğru mu? Müfsitlerin eline düşse kendisi gibi yani biri o müfsitin boyasıyla boyandığından dolayı o da etrafa ancak fesat yayabilir. Ama peygamber ahlakıyla ahlaklanmaya çalışanların eline düşse ne gerek var enerjimizi negatif şeylerde kullanacağımıza? Pozitif yapıcı olalım, yeni bir şeyler üretelim gayesini o da alabilir değil mi? İnsan istidadı var ise bulunduğu sohbetin boyasıyla boyanır. Neyi varsa? istidadı varsa. Bazen gül bahçesinde akrep gezer, gül olmaya istidadı yoktur. O zehrine devam eder. İstidadı varsa, herkes kendi istidadı ölçüsünde, kabiliyeti ölçüsünde. Elime bir limon alsam. Şöyle gözünüzün önünde sıksam limonu böyle şap şap şap. Baba abi, Muhammed abiye bak ne oldu abi? Şöyle abi akıtsam limonu böyle lop lop lop lop lop lop lop lop. Bu limon senin ağzını suyunu akıttı. Neden biliyor musun? Çünkü limonun bir insibağı var. Limon kendi özelliğiyle Muhammed abiye boyadı. Fark ettin değil mi abi dilini yaptım böyle. Niye? Limon kendi özelliğiyle Muhammed abiye boyadıysa limonda bir insibağı vardır. Boyanmayı anladık mı? Allah Resulü aleyhisselamın nübüvvetten gelen insibağı ile velayetten gelen insibağı aynı değildir. Bunu az önce konuştum. Bir daha üstünden geçeyim. Onu hakiki sohbetiyle kabul ederek bir zat bir dakika dinlese biz ona sahabe, sahabe deriz. Neden? O peygamberin nübüvetiyle boyanmıştır. Peygamberliğiyle boyanmıştır. Ama Efendimiz Aleyhisselam dünyadan göçtükten sonra Celalettin suyutu gibi defalarca uyanıkken onun sohbetine masar olmuş bir insan Efendimiz Aleyhisselam'ın velayetiyle boyanmıştır. Velayetiyle insibağı vardır. Yani asla bir sahabenin mertebesine ulaşamaz yetişemez. Nübüvvet mesleği nasıl velayet mesleğinden üstün ise doğru mu? Peygamberlik mesleği velayet mesleğinden üstün mü? Evet. Üstün ise nübüvvet insibağı da velayet insibağından aynı derece üstündür. Sahabeler bizzat nübüvvet insibağına mazhar olurken sonrakiler Allah Resulü'nün velayet ile muhatap olmuşlardır. Hal böyle olunca en küçük sahabeye en büyük veli yetişemiyor. İnsibağada tam bir temmessül manası var. Yani Allah Resulü aleyhisselam sahabelerin ruh aynasında bütün vasıflarıyla temmessül etmiş, misal olmuş. Şimdi mesela burada hepiniz bir aynasınız. Ben de bir güneşim. Peki bu aynaların arasında da kalite var mı abi? Kalite var değil mi? Kimin bu güneşin özelliklerini ne kadar emeceği o aynanın kalitesine bağlıdır. Mesela sen çok kaliteli bir aynasındır. Sen ise dışarıdaki özellikleri çok alabilen bir ayna değilsindir. Sen de Zilan çok kaliteli bir aynasındır ama kırık döküksündür. İstesen de o yansımayı alamıyorsundur. Doğru mu? Şimdi buradaki güneş ışığını verse, diğer aynalar kendi kabiliyetine göre o ışığı alabilir mi İrfan? Kendi Anladım. kabiliyetine göre. Şu kadar olsa böyle. Benden geldi mi ışık? Geldi. Şu küçük aynaya yansıdı mı? Şuraya yansıtabilir miyim o ışığı? Ne kadar yansıtırım Ömer? Aynanın kabiliyetine kadar değil mi? Peki böyle elimde mesela dev gibi bir ayna olsa ha? Şöyle bir ayna olsa elimde. Ardından bu ayna benden gelen ışığı alsa şunu vurdun mu Fatih? Ya bir çek gözüm rahatsız oldu dersin değil mi? Koskoca bir ayna her yeri aydınlatırım. Peki bu güneşte bir de ısısını verebilme özelliği var mı? Var. Her ayna eşit miktarda alır mı? Neye göre alır? Kabiliyetine göre alır. Ben güneş olarak temsil etsem, misalimi versem, bu elimdeki ayna küçücükse ısıyı da bu kadar yansıtır belki şurada bir yaprak yakarım. Ama şu büyük aynayı alsam elime ısıyı aldığı gibi koskocaman bak yüzeyi daha geniş ayna yüzeyi bu kadarını yansıtır belki bir duvara yakarım. Demek ki sahabeler bir ayna ise Efendimiz Aleyhisselam da bir güneş misali ise her sahabede eşit miktar temessül mü eder? Hayır sahabelerin yani aynanın kabiliyetine, alış gücüne, emiş gücüne göre Efendimiz Aleyhisselam'ın özelliklerine mazhar olurlar. Buna huzur da deniyor. Huzur bu da demek. Burada biz bu hadiseye ne diyoruz? Sahabelerin kabiliyetlerine göre Efendimizle boyanmasına insiba. Nurani bir varlık. Burada Efendimiz Aleyhisselam ruhu değil mi? Nurani bir varlık yansıdığı yere kendi aslındaki vasıfları da götürür. Güneş nurani mi? Evet, nasıl nurani, Yarı nurani. Peki temesül ettiği yere özelliklerini verir mi? Evet. Verir. Peki ruh nurani mi? Nasıl nurani? Tam nurani. Yarı nurani, güneş temesül ettiği yere özellik verirse tam nurani ruh tabii ki de verir. Bizim ruhlarımızın tamamının ortak bir havuzda tam nurani bir şekilde temesül edip buluşup kavuşmasına şahs manevi diyoruz. Yani o tüzel kişilik bizim ruhlarımızın temesülüyle oluşuyor. Kişi dostunu dini üzere ya böyle mi oluyor diye evet böyle oluyor işte. Temesül ediyoruz birbirimize. Mesela aynada yansıyan güneş kendine özgü vasıflarını aynada aksettirir bir nevi küçük güneş o ayna olur. Üstad kabarcık örneğini de veriyor unutmayın. Aynı güneş gibi o da ısı ve ışık verir. Üstadın kabarcık vermesinin hususiyeti kabarcık. Patlar güneş olmadı mı gözükmez bile. Olay bu. İkinci kelime. İnşirah gönül açıklığı, iç rahatlığı demektir. İnsibadan sonra oluşan kuvvetli bir özellik inşirahtır. Sıralı farkındaysan abi içim çok huzurlu oldu diyor değil mi? İnsibadan sonra oluşan şey nedir? İnşirahtır. Yani bir insan bir mecliste o sohbet ile boyansa yani İnsiba'a erse devamında farkında mısınız? Acayip bir iç huzuru yakalıyor. Sanki içindeki dinamiklerin kontrolü kendisine verilmiş. iç denge. Böyle gereksiz bir heyecan kalbinde hissetmiyor. Lüzumsuz bir telaş kalbinde hissetmiyor. Duymaması gereken bir acıyı kalbinde duymadığını fark ediyor. Neden oluyor bunlar? Ardından da inşirah ile bir hediye bir ikram oluyor. Bu ikram ne oluyor? Muaccel oluyor. Üçüncü kelimeye geçiyorum. Abi aynada nasılım? Aksetti. İn'ikas tamam mı? Aks etmek demektir. Size tam in'ikasın en basit haliyle şöyle anlatmaya çalışayım. Burada bir modem var mı Ömer? Nerede modem? Koridor'da. Şurada koridorda. Şimdi ben o modeme bağlanırsam insiba olmuş olur. Ben modeme bağlandıktan sonra internetten istediğimi indirebilir miyim? Telefonumun kabiliyeti ölçüsünde. Telefonumun kabiliyeti ölçüsünde internetten istediğimi alıyorum ya o almaya da in'ikas deniyor. Sahabe efendilerimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda sohbetine nail oluyorlar, insiba kuruyorlar ve... Her biri kendi kabiliyeti ölçüsünde Efendimizin vasıflarını alıyor, in'ikas oluyor. Dördüncü sırada incizap var. Birden merkeze çekilmek demek ama birden. Diğer bir anlamı akrebiyeti ilahi. Akrep akrabadan geliyor yakınlık demek. Akrebiyeti ilahi. Şimdi size bir şeyi hatırlatmam lazım. Risale-i Nur'da kelimelerin kullanım yerine göre ciddi fark ve manaları var demiştik. Mesela Muhammed Mustafa aleyhisselam dediğimizde onun beşeriyetinden bakarız demiştik. Ama Risalet-i Ahmet i dediğimizde Allah canı binden, onun peygamberlik verilişinden bakarız demiştik. Aynı bir manada demiştik. Kurbiyet dersek bir insanın Allah Azze ve Celle'yi bilme, tanımayla, marifetullah ile yaklaşma çabası demiştik. Akrebiyeti ilahide Allah canı bir yakınlık var. Kavram Allah canı yani. Kurbiyette... Benim canibimden bakarım. Derim ki mesela ya şu namazlarımı tam güzel manada ikame etsem Allah'a kurbiyetim altar derim. akrebiyet ilahi Allah canibinden birden o yakınlığı hasıl eder. Birden. İncizapta bu var işte. Cezbede şöyle ayıralım. Ya yani bunu ayırmak zor biz anlayalım diye ayıralım. İncizapta cezbenin birbirine çarpan %90 yeri vardır mutlaka. Ama o ayırmak zorundayız. Cezbede kulun cehd ve mücadelesiyle kesbi bir şekilde yakınlık kazanma çabası var. İncizapta dehbi bir şekilde birden merkeze çekilme olayı var. Cezb ve cezbe halinde kulun kesbi bir kazanımıyla, mücadelesiyle belki o hale girmek için 3 saat evrat eskarla meşgul olman lazım belki. Cezbe için kulun kesbi bir şekilde mücadele etmesi lazım. İncizap da vehbi bir şekilde yani Allah Cenebi'nden birden merkeze çekilme var. İncizap vehbi, cezbe kesbi diyelim. Tam böyle denemez. Çünkü cezbali kişinin tam elinde de değil ama böyle ayırmaya çalışıyorum. Birden merkeze çekilmek demektir. incizap. Neden bir veli sahabenin mertebesine çıkamaz? Çünkü sahabe incizapla birden merkeze çekiliyor. Velide yok. İncizab'ı niye anlattığımı anladın mı? Birden merkeze çekilme. Kim için bu vasıf? Sahabe için. <gülüyor> sahabe efendilerimiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda bir dakika kabul ve ikna olarak sohbet etseler, incizapla birden merkeze çekiliyorlar. Hiçbir veli bu mertebeye gelemez. İşte nübüvvetin boyasında bu var. İncizab'ın esprisi burada. Bu hale gelen fazilet noktasında aleme ders verecek hale gelir. İncizab'ın diğer bir esprisi. Veda hutbesindeki 120 bin sahabenin, 15 bin tanesi nasıl başka ülkelerde ilşad ve tebliğ vazifesi için gitmişler? 20 bin kilometre Çin'e kadar dayanmışlar. incizap sırrıyla. Birden merkeze çekilen o sahabeler bütün aleme ders verebilecek bir ruh aleti yakalıyorlar. Çok ince. Bu incizap sırrı işte. Risale-i var bu sırrı. 15 yıldaki eski medrese usulündeki mertebeye 15 hafta bazı 15 günde çıkarıyor. Ama orada da o tabiri geçiyor değil mi? Kabul ederek okuyan diyor. Ve inanarak okuyan diyor. Bak aynı mana burada da var. Yoksa Allah Resulü'nü her gören sahabe mi? Değil. Ebu Ceyh sahabe değil. Birden merkeze çek e gidiyor 16 17 ayetle ve Yesrib'i Medine'ye çevirebiliyor. Bedir'in intikamını almak için gelen Avresbin Haris isminde bir kumandan. Efendimiz bir ağacın altında dinlenirken birden başında belirir ve "Seni benim elimden şimdi kim kurtaracak?" diye bağırarak efendimize kılıç çeker. Hadise hatırlarsınız. Efendimiz "Allah!" diye Cevap verince Avres titrer ve korkudan kılıcı düşürür ve Efendimiz o kılıcı eline alır. Avres şaşkınlık içinde hafif kekeleyerek konuşur. Sen, sen istesen beni öldürebilirdin. Efendimiz tebessüm buyurur. Yanakları gonca gül pembeliğinde. Biz insanları öldürmek için gelmedik. Biz ebedi hayatın habercisiyiz der. Avres'in kalbi yumuşar. Gözlerinde ılık yaşlar başlar. Yerinden doğrulurken kelime-i getirir. Sahabe incizap ile Allah'a vasıl olurken veliler cezbe ile yaklaşmaya çalışırlar. Şu örnek bir incizap örneği yine. Avres'in bir anda kelime-i getirip merkeze çekilip bir sahabe mertebesine ulaşması gene bu vakı. Bir cihattan sonra yatsı namazından sonra iman edip sabah namazını görmeden şehit olan ve efendimizin müjdesiyle cennete giden sahabe var. Zaman dilimine bakar mısın? Bir vakit namazı yok belki hayatında. Nasıl bu kadar hızlı bir şekilde sahabe olabiliyor? İncizap sırrıyla işte. İnsiba kuruluyor. İn başlıyor iç huzur. Sonra in ikaz. Kabiliyet ölçüsünde akıyor. Aktıktan sonra da kabiliyet ölçüsünde birden merkeze çekiliyor. incizap oluyor. Avrese olmuş işte. Nasıl? Örnek oturuyor mu? Hala incizaptayım. Tamamsak incizabı derine girmem lazım. Efendimiz aleyhisselamın bir dakika kabul ederek ikna olarak huzuruna sohbetine nail olan birisi bir sahabe olurken dünyada aklınıza en iyi hangi örnek geliyorsa o sahabenin tozu olamıyor. Bu incizap sırrı işte. Velayeti 3 ayırıyoruz. Birincisi velayeti suradır. Normal Dışarıda sıradan insanlar görürüz. Bazen simit satan bir amca görebilirsin. Bazen normal bir öğretmen görebilirsin. Ama bunlar o hijablarının, örtülerinin altında aslında biler evliyadırlar. Bu ne oluyor? Velayeti sura oluyor. Bu insanların bu hale gelmesine bir örnek verecek olursak cezb ile gelebilirler. Bunların o çekilmesi cezb oluyor. Anladın mı abi? Velayeti sura tamam mı? İkincisi, velayeti vusta, sünnet-i seniyeye ittiba etmeyi esas alarak imana, Kur'an'a... Hizmet eden büyük mürşitlerin, asfiyanın, mukarrebinin yoludur. Sünnete ittiba eden büyük insanların yoludur. Mürşitlerin, asfiyaların, evliyaların, velayetin yani veliliğin. Velilik aslında dost değil mi? Tam karşılığı dost. Veli, rahmetli dedemin adı. Birinci sırada velayeti... Sura var. Hani sıradan veli diyelim. Belki değil mi? İkinci sırada velayeti vusta var. Sünnet yoluna ittiba eder ve o asra bir ışık tutarlar. Asfiyalar, değil mi? müctehitler, Mukarrebinler. Bu da cez olur. Birinci ile ikinci yol cez oluyor. Üçüncüsüne velayeti kübra diyelim. Bu da sahabe yoludur ve bu inca bile olur. Veliliği üçe ayırıyoruz. Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza'yız şehit etmiş bir sahabedir. Bak şehit ettiği zata bak. Şimdi Hazreti Vahşi'nin kabilesi var. O kabilenin özel bir de ismi var. O mızrağı böyle bildiğin silah gibi kullanıyorlar. Sufye'nin karısı Hint. Hz. Vahşi'yi o kabileden özel olarak alıyor böyle. Bana Hamza'nın ciğerini sök yedir diye böyle. Hz. Vahşi o kabileden. Bak düşün. Hz. Vahşi bir sahabe ama nasıl bir sahabe? Hz. Hamza'yı şehit etmiş. Yani çok üzücü bir olay. Doğru mu? Efendimiz Aleyhisselam Hz. Vahşi tövbeye geldiğinde çok yanlışım var yine de gelebilir miyim diye soruyor. Efendimiz Aleyhisselam gel diyor. Hazreti Vahşi benim gibisi affolmaz deyince Zümer 53 iniyor. De ki Allah şöyle buyuruyor. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım. Bu ayeti bildiniz mi? Bak Hazreti Vahşi olayından üzül oluyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Nasıl abi? Zümer 53 neye inmiş? Çok bildiğimiz bir ayet mi? Hazreti Vahşi'den dolayı iniyor. Yalnız Efendimiz Aleyhisselam seni görünce Hazreti Hamza'yı hatırlıyorum. Bana fazla görünme diye rica etmiş Hazreti Vahşi'ye. Yemame'de aynı mızrak ile Müseylemetül Kezzab'ı öldürür bu sefer. Kim o Müseylemetül Ke Yalancı. Müseyleme Müslümancık demek. Kezzap kizipten geliyor, yalancı demek. Yalancı Müslümancık demek değil mi? Orada yalancı peygamberliğini ilan ediyor. Bu sefer Hz. Vahşi Yemame'de aynı mızrakla onun kalbini söküyor. Ve kaldırmış ellerini, ''Ya Rab artık huzuruna çıkabilir miyim?'' diye duada bulunmuş. Şimdi de Hasan-ı Basri'yi anlatacağım. Az önce kimi anlattım? Hazreti, Hazreti Vahşi. Şimdi Hasan-ı Basri'yi anlatacağım. Hasan-ı Basri, cehennem deyince hıçkırı hıçkırı ağlar. Bazen de küt diye düşermiş. İnanılmaz Evliyaullah'tan bir zat. Hasan-ı Basri. Çok kemal sahibi bir zat. Çok. i̇mam Rabbaniye bu zatların kıyası sorulunca kimle kimin kıyası? Hazreti Vahşi ile Hasan-ı Basri. Hasan Basri. Bak Hasan-ı Basri hayatı boyunca o kadar hassas yaşamış. Evliyaullah'tan bir zat. Hazreti Vahşi bir sahabe ama Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Bak düşün. i̇mam Rabbaniye bu iki zatın kıyası sorulunca Hasan-ı Basri Hazreti Vahşi'nin atının tozu bile olamaz demiş. Sahabenin incizap Velinin cezbi işte kıyası budur. Tabi yani sahabeden sonraki zat Hasan-ı Basri. Evliyanın cezp yolu uzun olduğundan bol keramet görülürken sahabenin incizap yolu çok süratli ve kısa olduğundan keramet halleri pek olmamış, pek ihtiyaç duyulmamış çünkü. Sanki betimlemeler bu asra da çok uyuyor değil mi risal Nur mesleğine falan. Allah Allah. Üstad keramet olsa kimin diyor? Şahs manevini keramettir. Bu arada beyler hala incizaba anlatıyorum. Bu yüzden veliler arasında keramet gösteren mi daha hayırlıdır yoksa göstermeyen mi diye usulcüler arasında çok tartışma konusu olmuş. Sahabelerde çok o hal yok ya fazla. Çok keramet göstermesi mi iyi velinin göstermemesi mi iyi? İmam Gazali şöyle demiş. Dört hal vardır düşükten yükseğe doğru. Bir kerameti kendisi de ister etrafındakiler de ister. Bunu düşük saymış İmam Gazali. 2. Kendisi keramet istemez etrafındakiler ister. Burada da insiva var ya o yüzden düşük. Etrafındakiler de önemli bir insan. 3. Kendisi ister etrafındakiler istemez. Bak bunu daha yüksek saymış. Çok ilginçti mi kirbe? 4. Kendisi de istemez etrafındakiler de istemez. Şimdi etrafındakileri daha yüksek saymasının şeyini insibadan kodla bakalım. Ne kadar önemli. İnsiba demek sadece anlatıcı ile alakalı değil. Buradan da alakalı. İnsiba karşılıklı bir şey. Sahabe efendilerimizde hiçbir zaman keramet yok diyemeyiz tabii ki de. Mesela bir emsal bir örnek verelim. Hazreti Ali savaşta ok yediğinde o okuna çıkarttırıyor? Namazdayken. Yani sahabe efendilerimizin en çok hususi yanları neyse Allah o keramet kerametle verdi olmuş onlara. Namazda öyle bir huşuya giriyor ki keramet derecesinde oku çıkarıyorlar ve acıyı hissetmiyor. Bu da bir keramet hali. Hassasiyeti namazdanmış, kerametin namazdan olmuş. İncizap'ı bitiriyorum. 5- Himmet. Davaya sunulan tüm gayrete himmet denir. Üstad hazretleri bir yerde diyor ki, kimin himmeti milleti ise Gayrete bak bütün milleti için yani. O tek başına bir millettir diyor. Şimdi bu himmet olayında çok çok ince sırlar var. Bunun için sözler 710'dan bir yer okuyacağım. Şimdi Lemaat'ta şöyle geçiyor. Bir elime güneşi bir elime ayı verseniz bu davadan vazgeçmem diyor. Bak bu bir himmet örneğidir. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamı gayreti nasıl? Bir elime güneşi öbür elime ayı verseniz ben bu davadan vazgeçmem diyor. Bak himmet bu demek. Nazar barut fıçısına bir ateş değer gibi... Bazılara bir an bir senedir. Barıt fıtçısına ateş değse ne olur? Nasıl patlar ama minnacık ateşte? Bak o incizabı anlattık ya çekildi. Çekildikten sonra da netice bu. İçinden çıkan enerjiyi anlatıyor. Bu enerji himmet işte. Nazar barıt fıtçısına bir ateş değer gibi kimin nazarından bahsediyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın nazarı. Kime nazar ediyor? Sahabeye. Bir nazar ediyor. Yani himmette bir de nazar manası var. Barıt fıtçısına bir ateş değer gibi bazılara bir an bir senedir. Bak şu odayı belki bir ateşle yakayım desen bir senede yakarsın. Barut fışısına o ateş değdiği anda patlatır götürür komple binayı. Ne oldu bu işte? Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvvetinin karşılığını anlatıyor burada. Anladın mı? Münbet böyle bir şey işte. Fırtınaların bir kısmı birden bire parlıyor, bir kısmı tedricidir şey en şey en kalkıyor. Bu Azıcık incizap. Tabiatı insani ikisine de benziyor. Şeriate bakıyor ona göre değişir. Yani sana göre değişir. Bazen tedrici gider, bazen dahi oluyor. Barut gibi zulmani birden birdenbire fışkırıyor. Nurani bir nar olur. Bazı olur bir nazar fahmi elmas ediyor. Bazı olur bir temas taşı iksir ediyor. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam'ın mübüvvetiyle sahabeyi ne, ne hale çevirdiğini anlatıyor bak. Bir nazarı peygamber. Hangi nazarı? Nübüvvet, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> peygamber nazarı yani. Velayeti değil, nübüvveti. Bir nazarı peygamber mecliste oturuyor doğrular kamda sahabeler bir nazar ediyor o kadar. Birden bire kalbeden kalbesmek. Değişmek de Bir bedeviyi cahil bir arif-i münevver. Bir bedevi ne yapıyor? Arif. Münevver nurlanmış bir arif yapıyor. Arif marifetullahı bilazmet değil mi? Bir de hakikate Eğer mizan istersen böyle anlatıyorsun da yani bir nazarda böyle olmuş hani. Nasıl anlayacağım ben bunu? Eğer mizan istersen İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Allah'a, Allah'a, geçiyor Levhat geç ya, tabirlere bak ya. Bir biriyle kıyası bir çekirdek bir şecer. Şecer, şecere? Ağabey, ağaç. ağaç. Bir çekirdek biri ağaç olmuş, bütün Allah'ın esma-i patlamış. Neyle? Nazırın azam anı. Bak, Ben örneğini anlatıyorum. Yani Üstadın Risale-i Nurları bütün bizim gönüllerimize yaygasının tezafürü buradan alınmış. Hümmet bu işte. Birbiriyle kıyası, hani Hazreti Ömer'in iki halini, bir çekirdek bir şecer defaten verdi semer o nazarı ahmedi, o himmeti peygamber. Bak nazar ahmedi dedi. Allah canlıyla. Ceziretü'l-Arap'ta fahm olmuş fıtratları kalbetti elmaslara. Dönüştürdü elmaslar. Uzun bir sürede mi? Yes. bire serasen barut gibi ahlakı parlattırdı. Oldular birer nuru münevver. <gülüyor> Aziz kardeşim Senin birinci sualin ki Sahabeler nazar-ı velayetle Müfsitleri neden keşfedemediler? Daha manalı oldu değil mi? Evet. Ya sahabeler öyle bir mertebe var Nasıl oluyor ya müfsitleri keşfedemiyor? Üçü şehit ediliyor çünkü değil mi? Tahülefah-i <gülüyor> Raşidinin Üçünün şehadetini netice verdi Halbuki küçük sahabelere Büyük velilerden daha büyük deniliyor El cevap bunda iki makam var Birinci makam Dakik bir sır velayetin beyanıyla sual halledilir. Şu... İnce. Hani ateş varutta diğer hepsini patlatır ya öyle incecik. Ufacık bir iksirimiz var ama incecik. Dikkat ettiğinde sorun cevabını alacaksın diyor devam. Sahabelerin velayeti, velayeti kübra denilen. Verasetin hüvvetten gelen, hüvvetin peygamberliğin varisi gibi. Yani onun makamı işte o. Berzah tar uğramayarak doğrudan doğruya zahirden yani onun bir dakikasına müşerref olmak, dünyada bir ensal yok. Niye? Doğrudan doğruya. Devam. Doğrudan doğruya, zahirden hakikata geçip... Zahirden, hakikate o, o dolanbaşlı ve kerametli ishal yollara girmeyi direkt hakikata geçiyor. akrebiyet ilahiyenin Ne demekti bu kelime? <gülüyor> <gülüyor> Uyusam, işte. Yani o bir birden çekilme ne oldu? Zahirden hakikata geçme. Bizlap işte. İlahi. Akrebiyet ilahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki inkişaf varsa seyir sürük var unutma terakki varsa inkişaf varsa fehim varsa seyir sürük seyir sürük var. var bu arada seyir sürük terakkisinde fetheme zorunluluğu bulduğum birinci sınıfı anlamayan birini ikinci sınıfa geçemez. seyir sürükle bilgin olsun geçen işteki seyir sürük evet devam abi. o velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Nedenli konuştuk mu? Hı hı. İnci Zaffar, Velayet-i Kübra var. Devam. Harikaları az, meziyatı çoktur. Yani diğer velayet yolları gibi kerametleri ve kerametleri değil mi? harikadan kasta az. Şimdi ben bir otobüs yolculuğuyla buradan İstanbul'a gitsem, 14 saatte giderim, yolda film izler miyim? İzlerim. Bacak bacak üstüne atıp uyur muyum? Uyurum. 5 tane kahve içer miyim? Çorba döner. Afyon'da sucuk yer miyim? Afyon'da kaymak yer miyim? Peki telefonda yolda sevdikleri arar mıyım? Çok fazla harikası var. Doğru mu? Peki <gülüyor> bir saatlik uçak yolculuğunda bunları yapabilir miyim? Hayır. Hiçbirini yapamam neredeyse. Doğru mu? Az. Ne yaz abi? Harikaları az. <gülüyor> ama benim amacım İstanbul'a varmaktır. Bir saatte vardır. On dört saatte var hocam İşte o yol bu. Anladın mı? On dört saatte gidecek yolda bir saatte gidiyor ama harikaları az. Ya benim amacım onunla varmak ise zaten harikaları az olsun. Nasıl oldu bu? Harikaları az, fakat meziyatı çoktur. Keşif ve keramet, Orada az görünür. Sebebini anladı. Uçak yolcudu abi bir saatte ne yapacağım yani? Afyonda, abi afyonda durdurur musun bir sucuk döner yiyip? Durduramam kardeşim uçak mı? Bir saatte gitmem lazım. Doğru mu? Hmm. Doğru. Anladın değil mi? Uçak yolcudu otobüs yolculuğu. Hem evliyanın kerametleri ise ekserisi ihtiyari değil. Burada da İmam gazalinin dörde ayırmasını konuştuk. İhtiyar olması nedir, olmaması nedir? Devam. Tamam. Ummadığı yerden ikram-ı ilahi olarak bir harika ondan zuhur eder. Bu Üstad Hazretleri burada asıl keramet böyle olması lazım. İstenilip, talep edilmesiyle değil, asıl böyle olması lazım. Bir kişi mustar. Ne demek mustar? Izdıra. O ne demek? çaresiz mustar haliyle dua diyor ya. Bir kişi mustar kalır. Allah Azze ve Celle binayen ona bir keramet gönderir. Tabi sadece azze binayen değil. Bazen alameti makbuliye olarak gönderir. bugün ilginç var. Ama Risale-i Nur'un mesleğinde Üstad Hazretleri bu kerametler benden senden ondan olamaz diyor. şahsı ı manevinin kerameti diyor. Tam götürüyor. Sürünürken ellerini kelepçe yürüyorlar, namaz kılacağım diyor, kelepçe açılıyor. Namazın kerameti diyor. Bak bak bak bak, vasıflandırdığı yerler çok güzel. Üstüne alınmıyor yani. Öyle değil mi? Mükemmel bir olay. Bak çok ince bir anlatıyorum, çok ince. Nübüvvet delilli bir şekilde ilan edilmesi zorunludur. Evet. Zorun. Bir peygamber bile kendi peygamberliğine iman etmek zorunda mıdır? Evet. Aleme iman ettirmek zorunda mıdır? Aleme peygamberliğin gerekli hallerini, meselelerini, kitabını, beyanını gösterip onlara da kabul ettirmeye çalışmak zorunda mıdır? Nübüvvet yani peygamberlik delilli ve ispatlı mı? Velilik delilli ve ispatlı mı? Hayır. Setredilmiş gizli peygamberlikte Peygamber peygamberliğine tam tutunup o delilleri teşhir etmek zorundayken velilikte tam zıttı kendi velilik emarelerinden kaçmak zorunda. Çünkü delilli ispatlı değil. Oldu mu abi? Yani bir insana yahu veliye bak dendiği anda Allah herhalde arkadaki arkadaşa diyor demek zorunda. Demek ben veliyim zammıyla. Veliliğine koşan birinin veliliği zalo. Ya bir şey yapmama Şimdi az önce dedik ya sahabelerin kerametleri yok muydu? Acaba var mıydı? İşte acaba bir tane belki Hazreti Halil'in. Şimdi aslında bakıldığı zaman sahabeler Efendimiz Aleyhisselam'a o kadar yakın ki keramete ihtiyaçları yok. Zaten yanı başında mucize var. Mucize varken kerametin de bir anlamı yok. <gülüyor> o yüzden belki kerametleri azdı. Bu keşif ve kerametlerin ekserisi de seyr-i zamanında, yani sınıf atlama zamanında, yükselme terapi zamanında, tarikat berzahından geçtikleri vakit, Adi beşeriyetten bir derece tecerrüt ettiklerinden Yani ruhları bedenlerinin önüne geçtiklerinden Hilaf-ı adet halata mazhar olurlar. Ruh bedenin önüne geçtiğinde bu haller hep olur. Çünkü yaşadıkları alem farklı. Bedenin yer çekimi sürtülmesinden sığdırılmış her insan başkalarının görmediği şeyleri görmeye başladı. Bunu böyle illa e, filmlerdeki büyülü şeyler gibi düşünmeyin anladın mı? Kalbinde öyle bir Allah hissedersin ki Dünya namına canın hiçbir şey çekmez artık. Buna da cazibe denir. Abi şu marketten şu kıymayı alalım, şu eti alalım. Çok cazibeli ya. Ne demek cazibe? Duygu ve latifelerini oraya çeken Cazibe merkezi. Ne demek? Duygu ve latifelerini oraya çeken. çeken. çeken. Doğru mu? Cazibe bu demek. Demek bir insan ruhu bedenin önüne geçse ve ruhu yer çekimi sürtünmesinden kurtulsa ne olur bu sefer? Cazibe olur. Duyguları artık ruhunu tatmin edebilecek o Sahabeler ise sohbet-i nübüvvetin in'ikasıyla ve incizabıyla ve iksiriyle tarikattaki seyri suluk, daire-i aziminin tayyına mecbur değildirler. Siz tayı geçmek diye kodlayın, atlamak diye devam. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Anladınız mı? Kimi dosta varır, dosta ben dolur. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Kimi Gülistan'da gonca gül olur. Kimi gonca güle har olur gider. Kimi tövbe eder, esfiya olur. Kimi inat eder, eşkıya gider. Kimi Ahmet seni uzaktan tanır. Kimi yaklaşır da kör olur gider. Kimi uzaktan tanıyor, kimi dibinden göremiyor. Yani. Subhanallah. Subhanakella ilme lana illa ma ilme ta innikante'l alimul hakim ve ahiri davah min elhamdülillahi rabbil alamin elfatiha mesela Mehmet Yıldız'ın evlilik kader mi isimli yeni kitabı çıktı. Madem evlilik kaderse ve kaderimle evleneceğim kişi yazılı ise ben neden bunca zahmete giriyorum diyorsanız bu kitap tam size göre. Şehrinizdeki anlaşmalı kitap mağazalarında ve MyBelestan sayfasında kitabınıza ulaşabilirsiniz.